Değerli Burç FM dinleyicileri Bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize merhabalar, hayırlı haftalar efendim. Bugün yine daha önce de ağırladığımız çok değerli bir hocamızı konuk ediyoruz. Aziz Hardal. Evet hocam yine hoş geldiniz programımıza. Hoş bir kez daha. Ar e, iyi nasılsınız, var. iyisiniz? Elhamdülillah sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Yine her zamanki gibi sözlerin en güzeli Allah ile başlayalım mı hocam? Tabii ki. Evet. evet. Ahhas suresinden 1 ile 12. ayetleri okuyacaksınız Şahil değil Allah. mi hocam? Buyurun. İnşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tâ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا من خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى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 İdra ana ran inni anastuna nuran lallini atikum minha biqabasin aw ajidu فَلَمَّا أَتَانَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي madil muqaddasi tuwa sada tallahu evet aziz hocam teşekkür ediyoruz Taha suresi 1 ila 12. ayetleri okudunuz ben müsaadenizle mealini bir okuyayım Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dâhe, indirmedik Kur'an'ı sana, meşakkat çekip bedbaht olasın diye. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından, yaratana saygı duyan, uyaran, irşad eden, buyruklar halinde indirdik, tedricem. O'dur Rahman, rububiyet arşına kurulan, kainata hükümran. Göklerde ne var yerde ne varsa onun Bu ikisi arasında olan yerin altında olan da onun İster yavaş konuş ister açıktan ona göre birdir Zira o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilendir Odur Allah ondan başka yoktur ila. Hep onundur en güzel isimler ve vasıflar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 ...diye nida edildi. Haberin olsun... ...benim ben... ...senin Rabbin... ...denildi. Çıkar pabuçlarını hemen... ...çünkü... ...kutsal vadidesin sen... ...evet evet... tuvadasın sen. Evet Aziz Hocam... ...okuduğunuz bu ayetler... ...Taha Suresinin ilk 12 ayeti... Hangi makamda okudunuz, nasıl devam ettiniz ve nasıl bitirdiniz? Başlangıçta e, nihavent makamı yaptım. Daha sonra Size nihavent makamı çok yakışıyor Aziz Hocam. Bunu söyleyen oldu mu? Yok söylemedik. Biz. <gülüyor> Bence çok yakışıyor hocam. Bu hani e, 2014 Ramazan'ında da her sabah evet. Ramazan programında, sahur programında evet. Fatih Çıtlak hocamızın evet. icra etmiş olduğu programda... Evet. Programın nihayetinde sabah ezanı sizin sesinizden her sabah dinledik. Ben özellikle hassasten dinledim ve çok da keyif aldım doğrusu. Onun için diyorum yani bu nihavent evet. makamı gerçekten size çok yakışıyor hocam. Hiç söyleyen olmadıysa ben Yok ilk söyleyen olabilir. olayım yani. Aynen. Evet. Söyleyen siz oldunuz. Evet. Ee, Nihaventten sonra bir suzynak gösterip hicasker yaptık. Ondan sonrasında da uşşak'a geçtik. Hüseyin'i ve yine uşşakla karar verdik burada. Evet. Bunları biraz örneklendirelim mi hocam? Bir nihavent hmm. e, ayet mesela. Sonra mesela şu makamda devam ediyorum deyip hani bir Tabii. ayet daha. Nihavent. Farklı yerlerden olabilir. Tabii. Nihavent'te yine örnek vereyim Hı -hı. isterseniz. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel lezine amenuz kürullaha zikran ke ve subihukurantau va asila burada evet, nihamet nihamet, evet. şimdi su zinak yapalım velazi <gülüyor> صَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ إِنَّهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِنَّ Tahiyyatum yawma yalqahu selam Evet, şuğin geçtik. Evet. Wa'adda lahum ajran keniima Ya eyyuhen İnna arsalna k şehida. da karar bıraktık. Evet. Şekilde. Başka hocam diğer makamları da yapmışken onları da örneklendirelim mi? En azından ya ana makamları. Çok makam var biliyorum ara makamlar. Bismillahirrahmanirrahim Kulühü Allahü ehed Allahü samed Lem yalid ve lem yulid. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْوَاً أَحَادِ Allahu Ekber Bu sabah makarna Sabah mi? Bu sabah makarna mi? Evet. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا آمَدْنَا taba'na rasul fektubna bu da acama şiran acama şiran makamı evet. bu acama şiran makamı hep tiz midir hocam tiz başlar sonra pese evet, mi düşer yapısı düşünürüm? itibariyle tizdir genelde hmm. evet öyledir evet o da çok hoş bir makam hakikaten çok hoştur ramazan da icra edilen evet. makamlardan Teravihlerde değil mi? Teravihlerde son dört hı hı. Enderun usulünde. Hı hı. Son dört e, Acama Şiran olarak icra edilir. Enderun teravihi. Hocam sizin bir görev yeriniz var mı? Yok Cami. olmadı. Olmadı. 1997-2000 arası sadece oldu. 3 yıl. 3 ee, yıl üç şiş, mı tahammül edebiliriz? <gülüyor> e, özel vakıf camisiydi. Hı. Diyanete bağlı değildi zaten. Hı hı. Ee, üniversite yıllarımdaydı. Evet. Ben hafızlar gününde e, rahmetli Adem Erim Hoca Dua hafız İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlid Derneği Başkanı, Adem Erim Hoca Efendi bana hafızlar gününde çır, çır suyunda suyunda, Sarıyer'de ezan okutturdu. E, Allah selamet versin, hayırlı ömür e, Mehmet Emin Güler Hocam Sultanahmet'in eski müezzini emekli diyelim eski demeyelim Edeben Kadir Konya Hocam ee, şu anda hali hazırda hala görevde e, Kocatepe Camii Baş İmam Hatibi İsmail Coşar Hoca ile beraber bir ezan okuduk. Bir öğlen ezanıydı. Ee, başıma ilk defa öyle bir şey geldi. İnanın ezan okurken böyle ayağım titriyor. Şimdi, sağ tarafımda duayenler var. Bu işe yıllarını veren üstadlar var. Karşımda kalabalık bir halk kitlesi var. Efendim Çanakkale Saramik sahibi İbrahim Budur Bey var. O zamanın Kültür Bakanı AG Oktay Güner Bey o dönem. Efendim Sarıyer Belediye Başkanı Sarıyer Müftüsü, İstanbul İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcıları değişik ilçe müftüleri bürokrasiden de ya ben de 17-18 yaşındayım o zaman evet. bir sıkıntı geldi bana ayağım titriyor. Ezan okuyorum ama ayağım titri titriyor. Elhamdülillah Rabbim mahcup etmedi. İşte Adem Erim Hoca bana orada ezan okuttururken orada Şişli Cami Vakfı Müdürü Hüseyin Bey bizi beğenmişler, demişler ki burada böyle güzel okuyan bir insan olsun, biri olsun, bir müezzin efendi. Gerçi Allah selamet versin, kulakları çınasın. Mustafa abi hala devam ediyor, yaşı 76, babam kadar. Hala aynı diklikte ve aynı performansta Şişli Camisi'nde devam ediyor da biz de bir genç kan olarak gittik. 3 sene orada görev yaptık, sonra askerlik girdi araya, ayrıldık camiden de. Diyanetin zaten, özel vakıf camisi evet. ama orada... Çok güzel anılarımız oldu yani. Mesela hocam, zamanlarımız oldu. mesela biraz o anlardan bahsedelim olmazsa. Onları ben söyleyeyim size mesela bir tane aklıma düşen, Allah selam ederse Mustafa Kandıralı abi. Hı hı. Şişli'de oturuyordu bizim caminin orada. İmam odasına gelir. İzmitli değil miydi hocam Mustafa Kandıralı? İzmitli, Şişli'de oturuyor ama. Ama orada oturuyoruz. Ondan sonra cema, evlat güzel okudun yine bugün maşallah gel seni bir öpeyim. Gelir öper. <gülüyor> Bir Ermeni hanfendi vardı. Gelirdi. Bizi tebriğe gelirdi. Hmm. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Siz ezan okuduğunuz zaman camları açıyorum. Sizleri dinliyorum. Biz güzel. de içimizden dua ediyorduk. Rabbim inşallah dinim ve İslam'a sizi nasip etsin inşallah. Bu ezanlar tesirini karketsin Rabbim diye. Dua ediyorduk öyle içimizden. Evet. E böyle kulaklarında rak dinleyen kızlar kapatıp ezanı dinliyordu o derece hmm. şimdi bizim ezan orada şişli merkezde olduğu için e, ondan başka da cami hiç yok Hı -hı. mesela ben ezan okurdum kulağıma hiç bir yerden ezan sesi gelmiyordu bir şekilde e, çok da rahat okuyorduk bizi bozacak bir ses gelmiyordu en azından evet. hani bari bunu ezan okurken bir yerden ses geliyorsa kötü bir ses detona bir ses veya sizin perdenizden daha düşük bir ses geliyorsa sizi Etkiliyor eğer kulağınızı ya. oraya verdiyseniz böyle Hı -hı. anlıktır o bir saniye iki saniye kulağınızı oraya verin anında kaçar hmm. perde gider yani. Hmm. O derece önemlidir. Oradan, onun için orada çok güzel rahat ezan okurdum ben. Başka duymuyorsunuz çünkü. <gülüyor> tabii. Ve ses, o bildiğimiz malum cami, tabii, tabii, tabii. O meydanda, malum cami değil mi? Tabi tabi tabi. Meydanda iki tarafında cadde olan. Cami. Hmm. Evet. Zaman, e, bir de etrafınız hepsi Ermeni Rum. Hristiyan ve Yahudi kökenli halkımız. insanlar var orada çok. Hı -hı. Müslümanlardan da daha çok belki var. Bu kim? E, dolayısıyla e, orada iyi bir tecrübe şey olması, kazandık. İyi bir tecrübe kazandık. İyi bir e, nida olması lazım. Hı -hı. Çünkü bu bizim ezan meselesi. Şiarımız. Ezan meselesi çok önemli. Kesinlikle. E, her ne kadar önem verilmiyor buna. Ben onun kanaatindeyim. E, maalesef önem verilmiyor. Verseydi bugün bu kötü sesler olmazdı. Evet. Ee, hala kötü sesler var. Hala var. Benim hocam, kendi aynen evimde aynen. bile. Aynen öyle. Bazen gidip yani hoca efendi kendisi okumuyor ezanı, cemaatten biri okuyor. Yani okutmayın yani. Rica ediyorum. Okunmasın. okunmasın Uzaktan ya. çünkü geliyor ses. Vallahi okunmasın. Ya eğer o hoca da okumuyorsa, o cemaatten olan da okumasın yani o camide ezanı. Bu bizim vizyonumuz ya. Kesinlikle. Gerçek söylüyorum. Kesinlikle. Bu Ezami evet. Muhammed bizim vizyonumuz. Özellikle turistik yerlerde, turistlerin olduğu yerlerde, merkezi Sultanahmet gibi, Eminönü Yeni cami gibi, Nur Osmaniye gibi, Bayezid gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde böyle yerlerde Cemaatten çok iyi müezzin okuması. efendiler olması lazım. Evet. Evet. Orada zaten cemaatler okumuyor da <gülüyor> ama sokak aralarsız bir fecaat. Sokak aralarına girdiğiniz zaman durum çok kötü. Gerçek söylüyorum. Ne çamlar devriliyor de değil Hangi birini teker teker kaydeteyim? Nihayet İşleri Başkanlığı'na gönderin. başa edemezsiniz ki. Evet. Ama insan üzülüyor sahiden de. Yani bu bizim şiarımız. Bunun çok iyi şekilde icra edilip insanları namaza davet eden, namazdan kaçıran değil, evet. camiye çeken bir hususiyette olması Dikkat, gerekiyor. Dikkat namaz var dedirten değil Dedirtmesi mi? zaman gerekiyor. Evet. Ama öyle bir okunuyor ki yeri geldiğinde yani gelmeyin diyor. Aynen öyle. Sabah ezan okunuyor. Gelmeyin diyor ya gelme yatın yatmaya devam edin hatta evde de kılmayın. Uykunuzdan uyanmayın. Uyanmayın hiç diyor. Maalesef. Ne yazık ki o mesajı uygun. Bu uyur. Allah vergisi olan bir şey. Ben ona bir şey demiyorum. Ama Herkes sesin kötüsü yok mu? Aynı kalitede olacak diye düşünüyorum. Yani şey yap. Bunu bulamayız zaten. Ha yapabilirsin yani mecbur kaldığında da. Yani ama. Ama en azından ne zaman? E, en azından bir gayret sarf etmek lazım. Evet. Biraz çalışmak lazım. Biraz dinlemek lazım. Hele bir de, bir de dinleyerek olduk. Ben evet. konservatuar mezunu değilim. Hı -hı. Ben notadan anlamam. Ama, Ama merak. Hı -hı. Hocaları dinlemekle. Babamın makaralı teyplerini dinliyordum. Bilmem kaç senesinde radyoda, İstanbul Radyosu'nda mevli okunmuş. 60'lı 70'li yıllarda rahmetli Fevzi şey Allah rahmet eylesin. Fevzi Abi rahmetli Kahne Hoca, rahmetli Nihatul Hoca rahmetli Canakkale'li hoca okuyorlar ya. Evet. Hep merak hep istiyor adam nasıl başlamış, na nerede yükselmiş, hangi beyitlerde yükselmiş, hangi makamları yapmış, kararı nerede bırakmış. Evet. Güfte taksimatı nasıl, arada hangi naat okumuş? E ne gibi önemli? Aynen öyle. Televizyonda Mevlit okuyor hoca efendi. Allah adının arasında ölüm kaside sokuyor. Ne alaka diyorsunuz değil mi? Veladet Bahri'nin arasında ölüm kasidesi okuyor. Ne alaka? Doğumdan bahseden bahirde sen de ölümden bahsediyorsun. Ama işte bunlar hep e, araştırmakla, dinlemekle evet. oluyor. İlla rahli-i gerek yok. Yani bizim işimizde bu musiki, dini musiki işinde beni arıyorlar. Telefonla arıyorlar, mail atıyorlar icabında. Hocam işte sizden ders alabilsek. Ders almak problem değil. Ben ders almadım kimseden kişinin kendi gelişimisi Merak çok önemli. Hep dinledim değil mi? Dinlemek, merak etmek, e, dizayn etmek, belli bir kendinize bir tavır oluşturmanız. İlk yıllarda bu zaten bir taklitle başlar. Ufak ufak taklitlerle yıllar geçtikçe, zaman ilerledikçe tavrınız oturmaya başlar. Bizim bu dini müzik alanında icracılıkta özellikle malumunuz bizim işimiz doğaçlamaya Memli. müsait. Değil mi? Müsait zaten yani. doğaçlamadır. Dediğim o ezan işi, hı hı. mihrabiye işi, mevlid işi, kaside işi, sala işi, efendim endaron işi, temcitler, aklınıza hangi format geliyorsa mersiyeler ne geliyorsa gelsin. Yani genelde improvize hep doğaçlama. Evet. Kişinin kendi muktesebatı ile ilgili olan hususlar. Kendinize bir şey katmadıysanız icranız da o derecede kötü olur. Evet. Karşıya etki etmez kulağa girmez, gönüle girmez gönle hitap etmez evet. gönle hitap edebilmesi için iyi bir icracı olabilmek için iyi bir kulağa sahip olmak gerekiyor, Kesinlikle. iyi bir dinleyici olmak gerekiyor, evet. aldığını iyi egzersiz yapmanız gerekiyor, iyi uygulamanız gerekiyor ve bilinçli olmanız gerekiyor hı hı. nerede, neyi nasıl yapmanız gerektiğinin ...farkındalığını yaşamanız gerekiyor. Evet. Mesela hocam sizin... ...bu Ramazan'da ben takip ettim gene... ...hani fırsat buldukça... ...günlerde uzun olduğu için iftara doğru... ...gerçekten yani o kasideler hocam... ...o kadar uyumluydu ki... ...senkronizeydi ki oradaki icra edilen... ...ilahiyle. Evet. Yani tam böyle oturuyor yani. Evet. yani. Ne alaka denilecek bir şey değil. Tam böyle yani devamı... ...ve öyle de güzel tam böyle kararında... ...bırakıyorsunuz, bitiriyorsunuz ve hemen... ...ilahinin Devam son kısmıyla edelim. bitiriliyor... Evet. Yani bu Ramazan'da benim musiki adına, evet, yani musiki adına tespit ettiğim en güzel güzelliklerden uyum çok önemli, senkronizasyon. Kesinlikle. İmam Efendi ile Müezzin Efendi'nin uyumu da önemli. Evet. Yani bu cami musikisi dediğimiz husus camide icra edilen musikiği de aynı şekilde karşılıklı uyumla alakalı. Evet. Müezzin Efendi'nin kâmeti bıraktığı karar. İmam Hatib'in almış olduğu, onun bıraktığı karardan alması, devam etmesi, onun bıraktığı selam ve onun tonundan Allahümme enteselamıyla de devam etmesi müezzin efendinin hı hı. bıraktığı Velhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim diye devam etmesi lazım. Aynı karar. Ama şimdi müezzin efendi şöyle bak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Olduğu zaman olmaz. olmaz Neden? Olmaz. İşte burada bir uyumsuzluk var. Hı hı. Senkronizasyon yok Aynen burada. öyle bozuluyor. U bozuluyor malum. Kulağa bile kötü geliyor. Yani hiç musiki'den an anlamayan da. An an anlamaz evet. ama, ama anormal bir şey oldu der. Evet. Ben bunu her zaman talebelerime dedim ben. Hı hı. Yani camiye gelen insanlar illa musiki bilecek diye bir kural yok. Bir kural yok. Hı hı. Ama her birinin bir kulağı var. Evet. Mesela iyi bir okuyucu olduğu zaman değil mi insanlar kulak kesiyor. Mevzin mahfilindeyse cemaat Öyle şöyle bir yan bakıyor. Döner oturuyor, bakar değil mi? icabında. Veya Şunu değişik okuyayım. bir sesse evet. Normal caminin görevlisi değilse icabında hı hı. değişik bir sesse insanlar döner bakar neticede. Evet. Çok önemli yani hakikaten. Yani bu dini musikiyi icra etmek Dini muslukiy vesilesiyle insanların ilgisini dine çekmek değil mi? İslam'a çekmek, namaza çekmek, i̇şte ezana çekmek ne kadar? Söyledik güzel. ezanı. Ezan evet. Muhammediy bizim dinimizin en önemli ritüellerinden <gülüyor> şey ezana ezan Muhammediy namaza bir çağrıdır, namaza davettir. Eyvallah. Onda evet. zaten şey yok. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaza çağrı olacağı zaman malum haliniz. Herkes değişik şeyler gördü. Ama e, bu Ezan-ı Muhammed'in sözlerini kendisine birkaç kişi söyleyince bu sözleri gidin Bilal'e söyleyin Bilal okusun dedi. Evet. Neden başkasına söylemedi Peygamber aleyhisselam? Gidin Bilal'e söyleyin bu sözleri de Bilal okusun dedi. Çünkü bu hassasiyette evet. olmamız gerekiyor. Evet. Peygamber aleyhisselamın o günkü, o zamanki o çağın, o değerinde aynı değeri bugün aynı hassasiyeti Taşımamız lazım. Göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Görevlilere, yetkililere bu konuda özellikle müezzin alımlarında, müezzinlerde büyük görev düşüyor. Evet. Evet Kanaat hocam. Evet hocam. Ee, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra ilahi ve kaside öyle bir kompozisyon yapalım mı? Tabii ki. Aziz hocam. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek.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 Değerli efendim dinleyicileri bugünkü misafirimiz Aziz Hardal hocamız Kur'an vadesindesiniz. Kur'an Vadisi'ni dinliyorsunuz. Aziz hocam ilahi ve sizin kasideleriniz o kompozisyondan bir tane de biz Öyle rica şey, etsek evet. Tabii ki. Ey gönül bakma cihane. Gün gelir seyran gider Ey gönül bak macihane Gün gelir seyran gider Durma ola gözlerim gel bu kafesten can gider Allah durmana gözlerim gel bu kafesten can gider Sallas sen bil ganimet gönlünü Allah veren sağdı o sen bilganimat gönlünü Allah ver. çağırır kap Geğirsin sonra bu meydan gider Allah çağırılır kabre girersin sonra bu meydan gider. Bakma cihan'e gün gelir seyran gider Durma ola gözlerim gel Bu kafesten can gider Salı sen bil ganimet Gönlünü Allah'a ver çağrılır kabre girersin sonra bu meydan gider Var mı iç bir fert ki bulmuş intiza âlemi Bakma dünya işidir bu daimı ran gider Hazır ol mevten kelamı gafil olma bir nefes bir nefes, dost gider, düşman gider, al yar gider. Evet hocam bir ilahi ve onu tamamlayan bir kaside değil mi? Ilahi merhum Zeki Altın hocamın bestesiydi hmm. nihavet makamında. Evet. Kelami hazretlerinin Kelami Efendi de eski bestelemiş mi? Ne Güftekarı yani değil mi? Hazır oldu Möfte Kelami. Kelami diye geçiyor. Kelami evet. ölüme hazır ol. Evet. Bir, bir nefes bir nefes gider, düşman gider, gider arıya, ihvan gider, gider ihvan diyor değil, değil mi gider. ne kadar güzel ya kasidelerde ilahilerde de hocam hepsi, efendim, hep mesaj var eski evet. Allah dostları Eskiden bunları eski zamanlarda yazmışlar Cenab-ı Allah'a duydukları muhabbetten muhabbetullah'tan muhabmmed Resulullah'a dayanarak ayetlerin ve hadislerin ışığında bu beyitleri bu evet. kıtaları yazmışlar her zaman için Görürsünüz, güftekar üsttedir notada. Altta bestekar. bestekar. Bestekar güftekar olmasa neyi besteleyecek? Değil mi? Değil mi? Evet. Güftekar çok önemlidir. Bu sözler, bu nutku şerifler her daim e, böyle e, şarkı gibi dinlenmemeli evet. esasında. Yani dini ile malumunuz içerik özden dolayıdır. Evet. Fark. Dolayısıyla o öze inmek gerekiyor. Yani şarkı türküde biraz daha böyle hani nefsi Ziyyevi, yani nefsi eğlendirme Ziyyevi var. Nefsi Ama e, zevkleri de, tatmin evet. söz konusu. Kaside Ama de ilahide. Hele hele, hele Kur'an-ı Kur Kerim'de. De. Hem musikiyi de var. O zevki de. Hani hissediyorsunuz. Zevki Selim dediğimiz o zevki. Kur'an-ı Kerim'de cami musikisinin en önemli baş formatıdır. Zaten Edille-i Şer'iyenin de malumaliniz birinci <Gülüyor> kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyettiği, Allah'ın gönderdiği ilahi kelimetullah bize musikisiyle Allah'ın kelamı olmasıyla, sözleriyle bizler için birer ibret ve öğüt olması hasebiyle hepsi bir arada olarak ne? cami musikisinin en birinci köşesinde yer alıyor. Neresinde nasıl kalkacaksınız? Hangi ayetlerde azap ayetlerinde nasıl okuyacaksınız cennetle müjdeleme ayetleri varsa Hı -hı. onlar da nasıl okuyacaksınız Hı -hı. bunlar işte musikinin kuralı içerisine giriyor. Değil mi? Yani öyle üstün körü okunacak şeyler değil evet. bu ayetler. Şimdi konuya mutabık olmak siz, lazım. E, cenneti müjdeleyen bir ayet varsa orada böyle korku endişe içerisinde bir makam bir e, yüz ifadesinde bulunamazsınız. Allah o ayetlerde cenneti Cemalullah'a müjdelediyse müştuladıysa oradaki yüz ifadeniz bile önemli. Kesinlikle Okunma yansımalı değil yani. mi? Yansımalı. yansımalı tabii ki. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif hakeza evet. ca cami musikisinde Kamet Kamet de malumunuz cami musikisinin bir formatıdır ezanla beraber. Ezan gibidir sözleri sadece e, hayyâre felahtan sonra kâhmet-i denilir evet. e, namaza kaldırmada daha hızlıdır, daha seridir. O kadar uzatılmaz. Salalar, cenaze selaları, cuma selaları ayrı. Bunu ayırt etmek lazım. Ne, Mesela ne farkı cuma hocam? selası hı. veriyorlar evet. Hüseyin'i makamında. Cuma selası Dilke Şaveran olur. Mesela Bekir Sıtkı Bey'in bu konuda hı hı. bir YouTube'da kaydı da vardır hatta. Dilke Şaveran makamında cuma selası okunur. Okunur değil mi? Tabii ki. Hüseyini okunmaz. Hüseyin'i okunmaz Bir örnek verelim hocam kız Malumunuz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e olan Ağıttan dolayı adı Hüseyinidir. Ağıt hmm. makamıdır Hüseyin'i makamı O zaman cenaze salası cenaze salasıdır evet. Hüseyini. Hocam o farkı bir icra ederek bir göstermişsiniz bir Birbirine o kadar yakındır ki hı hı. Belki ondan şeye ayırt edilemiyor ama hı hı. Nüans farkı vardır hafif hı hı. Mesela hı hı. cumayı vereyim örnek Esselat Esselat bir verendir hmm. Cenaze serasını vereyim. Evet. Hafif kararlılarda biraz fark Çok ediyor. Çok küçük nüanslar evet, var değil mi? Evet, nüansları var. Hı -hı. Ama işte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Aynı şekilde Mevlid-i Şerif, Mevlid-i Şerif malumuz vesiletün necattır. Peygamber Aleyhisselam olan muhabbetten beyitler haline dökülmüş divan şiirimizin divan edebiyatımızın bir eseridir. fa'ilatun fa'ilatun fa'il kalıbındadır kalıbındadır. Buna da riayet edilmiyor. Okurken ondan sonra diyor ki dedi kim matlu bu ya dedi kim diye bir şey yolumu <gülüyor> dedi kim dedi <değil mi? gülüyor> kim matlubu bu <maks> <gülüyor> benim. Dediler ey kıble İslam. Dediler ey kıble İslam. Fa-ilatın, fail Dolayısıyla fail. bizim hani Allah adın edelim evvela. Fa-ilatın, fa Bunu önce bir, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani gerek. muslik öğrenmeden mursi önce bıraktık, kalıbını. yere bıraktık evet. muslik evet. Kalıba evet. dikkat etmek doğru. gerekiyor. Doğru. Çok doğru. Ölçüyü iyi Hı -hı. tutturmak Hı -hı. gerekiyor. Ben bunu ilk defa duyuyorum hocam. Bu kalıpta olduğunu. Ha, evet. Mevlid-i Şerif'in. Evet ilk defa duyuyorum. Her Hiç işi dikkatimi çekmemişti. Bundan sonra mevlitleri televizyon. Allah adı oldu. olsa her işin önü. Her Her, gizeple, her işin. Olmaya, uzatma yok aslında ama evet. kalıptan dolayı orada uzatılması ki, gerekiyor. Bak, yani. Bunu ilk defa duyuyorum. Bundan sonra bu gözle, bu Allah, kulakla dinleyeceğim inşallah. Yani her işin önü diyor. Her işin önü. Olmaz. Evet doğru çok doğru. İşte biz kendimizde olan hataları, Hı -hı. yanlışlıkları da Kani Karaca gibi, Zeki Altun gibi, Kemal Tezergil gibi Efendime söyleyeyim, Çanakkale'li hoca gibi, Fevzi Mısırlı, Nihat Ulu gibi hocalarımızı Onları dinleye dinleye hatalarımızı, hmm. nerede yanlış yaptıklarımızı gördük. Evet. Burada bu okunmazmış, burada çıkış yapmak gerekirmiş, böyle karar bırakmak gerekirmiş. Hepsinin kuralı var. Tevhid Bahri'nde önce sabah makamında veya bestenigâr okunur. sabah başlanır, Uşak Hüseyini yapılır, acamaşıran yapılır. Sonunda rastla karar bırakılır. Hmm. Ondan sonra hicaz veya hicazker bir ilahi okunur. Şimdi hiç okunmuyor, nur bahri okunur. Alemin ve Hazret Adem'in yaratılışı okunur. Allah'ı... Bu Tevhid Bahri'nden mi hocam? Tevhidden sonra Nur Bahri diyor. Nur Bahri bana. diyoruz. Mevlid-i Şerif'te sonra, var mı? Var orada tabii. Ama okumuyor. okunmuyor. Okunmuyor eskiden okunurmuş. Hmm. Şimdilerde okunmuyor artık. Ondan sonra Peygamber aleyhisselam çünkü program okunmuyor. kısa program hocam. Kısa diye. 40 dakika falan. Kapanan... var olanı bile kısıyorlar, kısıyorlar. Aynen öyle. Bırakın. Reklamı nasıl Bari. vereceğiz derken <gülüyor> yani iyice. Ondan sonra Veladet Bahri, Veladet Bahri rast okunur veya nikriz bir ilahi okunur. Ondan sonra rast girilir, nikrizler yapılır, su yapılır. İcabında istenirse sabah yapılır acamaşıranlar aşranlar istenirse yapılır. Kişinin müktesap, doğaçlama dedik ya, evet. doğaçlamadır. Hı -hı. Sonunda yaras bırakılır ya segah bırakılır. Salatümü. Çünkü bırakmalarda bile şey değişir. As-salatü de şöyle evet. örnek vereyim. Hı -hı. Mesela ''Doğu doğu saatte o sultanu din, nur agar koldu semavat zemin.'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah.'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah.'' Diyesekah gider hı hı. ama şöyle bırakırsa. Hı hı. ''Doğu doğu saatte o sultanu din, nur gar koldu semavat-u zemin Sallu aleyhi ve sellimu teslima.'' ...hatta telalu cennet ve na'ime... ...essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah... ...gördüğünüz gibi veladet bahri ya sekah bırakılır ya ras bırakılır. İkisinden biri. Ondan sonra uşak veya bayati bir ilahi okunur... ...veya Hüseyin'i okunur. Hüseyin'i daha çok münacatta en son okunuyor. Uşak veya bayati okunduktan sonra merhaba bahri... ...daha sonra hüzzam okunarak miraç bahri... En sonunda da Hüseyin'i okunarak Münacat Bahri ile Şerif En sonunda Rahmetullahi Aleyh Mecmain Hüseyin'i Rahmetullahi Aleyh Mecmain Şeklinde Hüseyin olarak bırakılır, bitirilir. Arada Kur'an okunur. Allah adından evvel Kur'an okunur. Rast'tan sonra ortada merhabadan önce bir Kur'an okunur. Evet. En sonunda bir Kur'an okunur. Bunlar geleneksel mevlid cemiyetlerinde ananevi olarak... Bu silsileyi takip eder. Metodu bu. Metot, bu. Usulü bu. Evet arada dua olur veladetten sonra kıyama kalkılır. Resulullah Aleyhisselam doğmuştur. Dünyaya gelmiştir. Onun doğumuna hürmeten Ayağı kıyama kalkılır. Ayağa kalkılır. Hmm. En sonunda da son bir dua ile mevlid cemiyetlerine son verilir. Normalde gerek doğarlan. özelde gerek ev mevlidlerinde olsun gerekse televizyondaki kandil programları olsun. Normalde e, duada oturarak dua ediliyor ama orada Efendimizin dua mumuna hürmetle ayağa kalkıyor demiştiniz. Alemlerin Efendisi. Evet, onun yüzü suyu evet, seyidi kainat. Kainat diyoruz bakın, dünya değil. Kainat bütün varlık. Ne kadar sahih olmasa da, leulak, leulak, lema khalikul Evet. Dolayısıyla e, Allah Teala'nın bile men yutagil Rasul, fakat atagil Allah. Resulullah e itaat eden Allah'a itaat, itaat etti. Allah'a itaatı Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimize itaatla şartlandırmış Kur'an-ı Kerim. Niye? En güzel kulluk örneği onda var çünkü. Peygamber Aleyhisselam'ı dışlayamazsınız. <Gülüyor> Kesin. Her şeyi Kur'an'dır diyemezsin. Her şeyi Kur'an tamam. Ekmis salah. Allah Kur'an'da namaz kılın. Kıl Hadi bakın. Kıl. Tarihi yok. Evet yok. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl görüyorsanız ben nasıl kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. De. Biz zekatın derinliklerini, guslün derinliklerini Allah-u Teala emretmiş. Gusledin. Gusül nasıl olacak? Farzları neler? Sünnetleri neler? Biz sadece efendim ağzı burnu çalkanıp vücudu yıkamak olarak biliyoruz. Evet. Ama onun sünnetleri var. Sünnetleri Onları ]miş. Peygamber Aleyhisselam'dan öğrendik. Onun yaşantısı bizim için gusvetun hasene. Evet. Kur'an yine bunu tabir ediyor. Evet. Aynen öyle hocam. hocam Ramazan geçti ama bu Ramazan ilahileri sadece Ramazanlık mıdır ya? O kadar güzel ki bu ilahiler. Bence her zaman icra edilmeli. <gülüyor> Hafızda evet, hafızamızda aslında canlı Ramazan aşkını, şevkini canlı tutma adına bence Ramazan haricinde de okunmalı diyerek şu Elveda ey şehr Rahmet var ya, Ramazan'ın son günlerinde okunan. Evet. Onu bir okur musunuz hocam? Onunla bugünkü programımızı bitirelim. Belki be, aklımda kaldığı kadarıyla okuyayım birazdan. Biz de mevsimden mevsim hani bayram namazı gibi <gülüyor> Ramazan'dan Ramazan okuduğumuz <gülüyor> için bazen kalmıyor aklımızda. <gülüyor> Elveda. Dertlilerin dermansın Hakkın bize ihsansın Elveda Şehri Kur'an